Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Bahar Tırnakçı'ya teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Herkese merhaba, e, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay, e, teknik masada arkadaşım Andre Grisko ile birlikte hepinize radyolarınızın başında güzel bir saat geçirmenizi diliyoruz. E, geçen hafta 9 gün 99 saat Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını ve 20. Radyo Şenliği'nin e, coşkusunu yaşadık. ...dayanışmanın güzel bir örneğini e, gösterdik hep birlikte. E, tabii bu dayanışma 9 günde sınırlı değil. Yani 365 gün 24 saat her an radyomuzla iç içeyiz, baş başayız. Biz programcılar e, ve sizler dinleyiciler. E, dolayısıyla bundan sonra da e, Açık Radyo'ya desteğinizi e, iletebilirsiniz... 0212 343 41 41 demeyeceğim çünkü o at belki kullanılmayabilir bu normal dönemde 0212 343 40 40'dan açık radyoya her an ulaşabilirsiniz ya da acigradyo.com.tr adresinden destek olun düğmesini tıklayarak açık radyoyla dayanışmanızı desteğinizi sürdürebilirsiniz ben radyomuza ve Babil'den sonraya destek olan sevgili dostlara, dinleyicilere bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. E, dün akşam bu şarkıyı kapanış saatinde dinlemiştik aslında. E, bir Endülis Halk şarkısıydı. Bugün de yine bu şarkıyla programa başladık. Lema Beda Yedesena. Bu şarkının düzenlemesi Muammer Ketencoğlu'na aitti. Muammer bu kayıtta akordeon çalıyordu. işte vokallerde çok güzel sesleriyle Aslı, Aslı Duran ve Ezgi Gürsel'i dinledik. Babil Ensemble yeni bir müzik grubu ve grubun kurucu üyeleri Aslı Duran, Ezgi Gürsel ve Muammer Ketencioğlu bugün canlı yayına davetimi kırmayıp katıldılar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, merhabalar. Selamlar. Ee, selamlar. Şey grubun kuruluş hikayesi geçeceğiz ama az önce dinlediğimiz kayıttı. Sizlerin dışında hangi müzisyenler vardı Muammer? Ee, Uda Erdem Şentürk var. Tamam. Konturbas Umut Sel. Tamam. Ben kayıtlarında hep umutla çalışıyorum. Çok değerli bir müzisyen arkadaşımız. Ha, gitar var. Tüm ee, tüm gitar Mustafa Kemal Özgül. Zaten bahsi geçecek biraz sonra. Tamam. Mustafa bu çalışmada epey emeğe sahip. Hı hı. Artı trompette Meriç Öztürk. Bir de perküsiyonlar var. Bir de perküsiyon var. Şakir Ozan Uygan. Biz tamam. Şakir deyebiliyoruz. İnşallah çok değerli bir arkadaşımız. çok güzel bir şey çıkmış ortaya. Vallahi Emeğinize sağlık Teşekkür hepinizin. şey Ada müzikte de yaptınız değil mi kayıtlar? Kayıtları Ada müzikte yaptık. Ee, ama Kalan müzik yayınladı. Kalanda yayınlandı. Z müzik Kalan müziğin tabi alt, alt birimi. Alt birime. E, peki konuşacağız yine de e, Şimdi izin verirseniz ben Aslı Duran'la devam etmek Tabii. istiyorum e, Biraz kendinden söz eder misin Aslı Yani müziğe ilgin nasıl başladı Sonra nasıl sürdü e, Müziğe ilgim çok küçük yaşlarda başladı Hı -hı. E, Şarkı söyleme yeteneğimin olduğunu keşfeden kişi ablam Ne kadar güzel <gülüyor> Evet o beni yönlendirdi Zaten aile içinde de ...abim, kuzenlerim... ...çok iyi Hı. dinleyici insanlardı... ...ve iyi müzik, müzikler dinleyerek büyüdüm... Hı. ...sonrasında... E, ...ben de... E, ...konservatuar okumaya... ...karar verdim ama onun öncesinde... Korolarda 2010... çalışmışım değil mi? Evet evet ha. korolarda Hangi çalıştım... Hangi korolarda yer e, Okul korolarında Hı. yer aldım Hı. evet... Hı. ...Beykent Üniversitesi'nde Türk Müziği korolarında yer aldım... ...onun dışında... Medeniyetlerin Sesi Korosundayım hala. Muammer Hocam'ın sanat yönetmenliği yaptığı koroda. Çok güzel. Bahçeli Üniversitesi. Evet. 2016 falan mıydı senin katıldığınızda? 2017 hocam. 2017. <gülüyor> ya edebiyat okurken bir yandan İstanbul Üniversitesi'nde yarı zamanlı konservatuar okudum. Kadıköy'de mi? Evet. <gülüyor> İskilideki bina. Evet. <gülüyor> Sonrasında müziğe olan tutkum daha da arttı orada ve evet. tekrar İTÜ'de lisans okumaya karar verdim. Harika Müzik ama. teorisi bölümü okuyorum. Hala devam ediyorsun evet, değil ediyorum. mi? Evet, ediyorum. Şimdi ee, ben, ikimiz ev sahibi gibiyiz burada Ercü. Aha, evet ee, abi. Şey sorayım Aslı'cığım, e, hani yakın olduğun insanlarla bazen en temel şeyleri e, konuşmayı unutursun. <gülüyor> e, Sizde de ailede müzisyen var mı, bağlama çalan filan? E, bağlama çalan yok. Dedem kaval çalarmış. Hmm. Annemde de bir ağıt yakma <gülüyor> durumu var. Söz evet. yazma. Evet. Yani. <gülüyor> ablamın da sesi güzeldir Çok güzel. ee, tokatlı Aslı bu arada ha, ha, çok güzel şey, Ezgi ile de tanışmanız konservatuvar yıllarına evet, dayanıyor evet yarı zamanlı yani. tanıştık peki tamam Ezgi ile muhabbete geçmeden senden bir türkü dinleyelim mi Aslı bu bir Elazığ türküsü söylemişin e, albümde evet vardım baktım demir kapı sürgülü ee, kim eşlik ediyor sana bu bu parçada düzenlemeyi Mustafa Kemal Özgül Gitarcı yaptı bir arkadaşımız aynen ee, Mustafa Dışın'da yine Basta umutsal umutsal var. Evet. Urmalılarda Şakir var. Şakir Ozan Uygan Süper. Başka bir şey yok galiba. Evet tamam. yok hocam. O zaman dinliyoruz. Sar. Boynunu uzatmış nu saçmış gözle Fabilans Ambulun bu yılın başlarında yayınlanan temas albümünden bir e, erazı türküsünde Aslı Duran'ın güzel sesini e, duyduk. Teşekkür Hareket ederim, teması, çok sağ olun gerçekten. Peki İzgi, sen de kısaca sözler misin Müzikle olan yolculuğundan? Misin Tabii, e, ilk e, Erkan Oğur'la başladım aslında denebilir. Tamam. Onun e, Katıköy'deki atölyeleri vardı. Ondan sonra Gümüşlük'te kurdukları vardı. Onlara katıldım ama eş zamanlı galiba Muammer Hoca'nın da sanat yönetmeni ha, olduğu sesi. Medeniyetler Sesini sonradan seçmelerini kazanmış oldum. Ha, sonra 2014 da, falan mıydı? Ee, ...sanki 2015 olabilir... Evet. ...Muammer sen kaç yıldır... E, ...sanat yönetmenliğini yapıyorsun Korobuz abi? 2012'den beri devam 2012. ediyor. 11 yıl. Evet. Bayağı olmuş yani. Evet. Evet. Evet. Tabii. Yaşlanıyoruz <gülüyor> Hercu. <gülüyor> <gülüyor> Sonra? Orada tabii ki... E, ...vokali de... ...çok sesli vokali de... <gülüyor> ...kendinizi geliştirebileceğiniz bir alandı. Yani tamam. or, orada da... Aslında bu işi daha da çok istediğinizi <gülüyor> fark edebilirsiniz. <gülüyor> bir de özellikle de muammer Hoca hayranıydım falan ilk evet. günlere Or, inanamıyorum. Oraya Hayır. geleceğiz. Bu evet, evet. Nasıl geldiniz? Evet evet. evet. <gülüyor> hani koron içindeyim muammer ile sürekli denk gelmeye çalışıyordum plan. <gülüyor> Ondan sonra böyle bir benim hayatma daha geç girdi yani. o kadıköy'dik <gülüyor> <gülüyor> olan. <gülüyor> daha sonra orası oldu. Aslı ile tanıştık işte. Belki işte o belki kurulum aşamasında konuşacağımız tamam, zaman konuşabiliriz. Babil'e geçmeden bir türkü Susun... senden dinleyelim mi? Tabii tabii. Muammer'cim var mı senin ekleyeceğin bir şey burada? Türkiye'ye geçip sonra Babil'e mi de devam edelim istersen olur mu? Ee, şöyle bir not Tamam. E, ekleyeyim ben. Tabii. Ee, Ezgi'nin Kora'ya katıldığı yıl veya <gülüyor> bir yıl sonra olabilir Hı -hı. ya da aynı yıl olabilir. Ee, bizim Kora bir albüm kaydı yaptı yazın. Aha, Biz ne aynı türküyü tabii biraz daha farklı bir Hı -hı. düzenlemeye... ...düzenlemeyle albümü aldık. Fakat o albüm bir türlü yayınlanamadı. Önümüzdeki günlerde... E, ...albüm yayınlanacak ve... ...biraz daha farklı bir düzenlemeyle... ...Lemme Bağdayı yine... E, ...Ezgin'in sesinden duyacağız. Ama tamam. orada başka bir... E, solist. ...solist daha var. Tamam. Koromuzun solistlerinden ha, başka, o başka bir kızlar var. abim çıkınca yine konuk edeceğim seni abi. Sözünü alayım bugünden olur tabii, mu? Tamam. Tamam anlaştık. Peki ne dinleyeceğiz ee, Ezgi? Ee, senden bir Elazığ türküsü söylemişin sanıyorum değil tamam, mi? Tamam. Bu... Ne feryat edersin. Yöresi evet Elazığ. Tamam. O zaman dinliyoruz. <Gülüyor> Babil Ensemble'ın e, bu yılın başlarında yayınlanan e, temas albümünden çok güzel bir elazığ türküsü daha dinledik. Ezgi Gürsel'in harika sesinden e, iki güzel ses, bir usta müzisyen Babil'de birleşince çok güzel şeyler olacağını hissediyorum valla. Peki şey grubun kuru hikayesinden söz edersek biraz. Tamam Önce bir not ister. ekleyelim tabi. Ha kim bu, çaldı bu grup parça parçada, parçada e, Evet onu soracaktım. Kadro aynı <gülüyor> ee, yani tab ben yokum komalı parça olduğu için <gülüyor> ee, ama e, Salih Korkut Peker senin de Oo, sık çok sık severim valla çaldığın evet. bir e, Selam şuyla katıldı. Evet Selam. Buradan çok bir selam, selam, selam olsun mürehevat hocamıza Sözün geçmiş oldum. Yo, Çok güzel. Peki şey Erkan Ora dinletebildin mi bu yorumunu? E, Dinletemedi. Az Aslında önce de önce, Biz kaçta denk gelmiştik. O He. zaman cesaret edemedim. Hani dinlesem dinletmesem mi? Sonra albüm çıktıktan sonra da biz bir görüşemedik. Tamam. El fıstı etti evet. Süper. Şey e, bu şeyde konservatuvarda yollarınız kesişiyor ikinizin evet, ve evet, ikinizin evet. de bir hayali var aslında Muammer Ketencoğlu ile evet. bir gün müzik yapmak. Buradan mı başlayalım ne dersiniz Babil'li evet. hikayesine? O daha şekillendiği medeniyetlerin sesinde aha, böyle, bir araya daha geldiniz. çok hissediyorsunuz. Evet evet yani aslında da kazınmasıyla. Sonra böyle bir araya evet bir şeyler girdi. Pandemi falan girmişti işte. O daha sonra evet konuştuk hadi Muammer Heceli konuşsak aha. kabul eder mi bizi o, o, onun mi? falan derdi. <gülüyor> Ne kadar zaman oldu Muammer bir araya gelmeniz? E, şey yapmadım size çok uğraştırmadığımı düşünüyorum. <gülüyor> evet, güzel, evet. Biz de çok sevindik. Yani. Ne kadar biz zaman oldu edin. Muammer? Yani provalar falan kayıtlardan önce ne zaman yani işte, çalışıyorsunuz e, işte Geçen sene kayıtların yapıldığını düşünürsek şu aralar falan bitmişti. Yazın bekledi kayıt. Hani kalanda Hı -hı. da belli bir sıra var tabii. tabii. Yani aynı anda yayınlanamıyor. Bir de deprem oldu onun üzerine Eminiz değil evet. mi? Yani yoksa e deprem, çok daha önce konuşacaktık bunu. Şey, Ü, üç gün önce depremden üç gün önce değil mi? Evet, evet. hocam. Üç Şubat'ta çıktı. E, albüm yayınlandı hı hı. hemen arkasından deprem oldu büyük talisizlik tabi. E, tabi yani orada hayatını kaybeden insanların evet. yanına e, yanında bu talihsizlik e, çok önemli hala... bir şey değil tabi ama. Sıkıntılar bitmiş değil. Bitmez, bitmez. Yani açık radyo takipçisi bunun Altın Saatler programı özelinde ve tüm programcılar hemen hemen e, yani oradaki o yaşanan sıkıntıların hala dinleyenler olmuş Ömer abi söylüyordu evet. değil mi? Evet. Deprem çadırından konteyner evet, evet, evet. e, evlerden dinleyenler vardı yayını. Evet. O epey zor aynen. kapanacak bir yara. aynen. aynen. Ha, şey diyorduk ha. E, yani geçen sene kayıtları yaptığımıza göre ya son bir sene falan, böyle 3-5 buluşma, hangi Hı -hı. türküler olsun, ne olsun, nasıl bir düzenleme yapalım. Hı -hı. E, onun tartışmalarını yaptık tabii kendi aramızda. Bazen hafif birbirimizi ısırdık. Hı -hı. <gülüyor> Ama böyle olur bu işler. Evet. evet. E, yani aslında iki sene diyebiliriz. İki sene. başlangıç için. Peki repertuarı... Ee, seçerken nasıl karar veriyorsunuz abi daha çok yani Anadolu ve Orta Doğu ağırlıklı değil mi? Yani senin diğer o gruplardan biraz farklı gibi geliyor değil mi abi? Tabi tabi yani, ama Balkan benim miyiz? genel olarak e, geleneksel müzikte büyük saygım olduğum bilinir. Tabii. Yani aha, aha. Balkan müziğe uzmanlık alanım ama evet. Hani işte atıyorum bir Kazak şarkısını da Kırgız şarkısını da biz sahnelerde yorumluyoruz. Tabi çok geniş. E, çok, evet. Aha, aha. E, burada yani arkadaşların yatkın olduğu sevdiği müzikler. Yani öncelikle hı hı. kaydettiğin şeyi sevmen lazım. Benim Tabii. sevmen lazım hı hı. ve e, ona yatkın olman lazım. Ona ona göre baktık. Hı hı. Artı e, çağlarımuzda göre. Yani e, Mustafa Kemal ya da Mustafa dediğimiz arkadaşımız hı hı. Mustafa Kemal Özgül genç ama çok yetenekli bir arkadaşımız. Gitarist. Gitarist. Hı hı. E, perdesiz gitar bilimim telli çalgılara hakim. Ee, o da Erkan Orun öğrencisi. Yani birçok yol Erkan'a çıkıyor. Bu hapuzi yani, evet. olunca. Hı hı. Ee, dolayısıyla biz düzenlemeleri 5 parçayı 2'ye böldük. Üçünü ben yaptım. ikisini Mustafa yaptı. Çünkü beş e, peşe dinlediğimiz bu iki parça yani bizim komasa istediğimiz e, sesler içeriyordu ve benim Akordiyon'da, Anlamı, tabii akordiyon'da tabii, olmayan zor, sesler evet. bunlar. Ee, ona göre bir armonik e, altyapı gerekir. E, e, dolayısıyla hı hı hı öyle hı bir hı işbirliği hı. yaptık. Anladım. Tabi sahnede umuyorum ki konserlerimiz falan olacak. Mustafa hı hı. hep yanımızda olur. Hı hı. E, yani bir anlamda tonal ve makamsal müziğin e, olabildiği kadar işte hı hı. E, beraber gittiği bir Sentez diyelim. Anladım. Peki bu hani ilk albüm Temas orada Arapça, Azerice ve Türkçe halk şarkıları var. Evet. Yine bu diller üzerinden mi gideceksiniz Muammer? Örneğin ee, bir altıncı değil. türkü ne olacak? Var mı kafanızda bir şart şey? Şart Bundan sonra e, Mustafa'nın yaptığı bir düzenlemeyle yeni bir türkü kaydedeceğiz. Türkçe bir türkü. Şimdi sürpriz olsun söylemeyelim. Tamam söylemeyelim. <gülüyor> Hı hı. E, ama bir sınırımız yok. hani Hoşumuza anladım. Kırım'dan bir şey gider. Oradan söyleriz. E, hı hı anladım. Tamamen açık. Ama Balkanlara girmeyeceksiniz değil mi abi? Tabii sonuçta e, yani, belki de gireriz yani. Balkan hani, yolculuğu grubun var ya da. E, yok önemli değil o. Yani belki de hı hı. hani e, çok güzel yakışan bir türkü buluruz. İkisine hı hı. veya anladım. ikisinden birine kızlarımızın. Tabii. Ses renkleri harika ama gerçekten. E, tabii. Çok yani, teşekkür ederiz. Gerçekten. Herhangi bir kuralla Bağımlı evet. değiliz. Evet. O ilk çaldığımız e, Arapça şarkı. Arapça biliyor musunuz? Telefonusunuz çok iyi. Ya bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ha, çalıştığınız <gülüyor> herhalde değil mi özellikle? Evet. Yani, ama onun bir hikayesi var. Herkesi evet, evet. hatırlaması evet, lazım. Evet. Korah ha. da bu parça ilk kez. Bize gün anlamı gelmişti hocam ha, telaffuza. Şey. Ha. Bir, Belli e, ama yani. E, bir... Telaffuz için bir arkadaş gelmişti Medeniyetlerin sesini çalıştırmıştı bizi. Keman da çalıyordu aynı zamanda. Evet. Ama aynı zamanda senin bir e, çalışan arkadaşımız ha, evet, vardı evet. ondan da destek aldığını evet, evet. öyle hatırlıyorum. Suriyeli Ama bir arkadaşımızdan da destek aldım. çalıştığınız evet, evet. hissediliyor yani son derece kusursuz evet, evet. bir... Biraz evet. da Aa. dinlemeyle alakalı Dinle, sanırım. Tabii. Ben Arapça şarkılar da çok dinlerim mutlaka ama bence çok, çok var. Çok evet, başarılısınız evet. onu söyleyeyim mi? Peki aslı bir ıı, türkü dinleyelim mi senden? Albümde yine bir Azeri evet. türkü söylemişin galiba, değil mi? Küsüp gitti. Yani bu Aslan Aslanpov yazmış sözleri Aslan Aslanov Aslan, Aslan, Aslan, Aslan. Aslan. Aslan. Bir de Andrey Babayev'in e, O da besteci. besteci. Hı. Sen onu söyler misin? Ba, Babayev soyadı yabancı gelmiyor, değil mi? Bir e, Nazım'ın da Ekber Baba'ya Baba çok yakın ha, ha. Eh, ahbabı vardır. Aynen, belki aynen. Ha, şimdi bak şöyle bizim Süren mesaj yazmış biraz önce. Evet. Ee, şey, Erivan'dan selamlar yolluyor hepimize. Ay, dinle, dinliyor musun Selan? Ee, yani ben bugün işte sabah ona da duyurmuştum böyle böyle işte saat 13'te muammerler konuğum olacak diye. Hemen yazmış Whatsapp'tan. Ben yetmiş olayım size. Süren Asadur ya bizim dudukçu dostumuz Erivan'a. Erivan selamlar ha. olsun bizden. Evet. evet. O zaman dinliyoruz Aslı Duran söyleyecek. Neydi Türk Günleri? Küsüp gitti. Bu parçayı başlamadan... Kimler var Lervin abi? repertuarından aldık. Onu tamam. belirtmek lazım. 60'larda çok hı hı. sevilen bir ses. Hani çok fazla kayıt yapmamış ama... Hı hı. ...yaptığı her kayıt iz bırakmış. Süper. Kim var abi bu eşlikte? Yani Aslı'ya kimler çalıyor? Bu Aslında kadro çok değişmedi. Yine aynı. Ekip. Yani... E, vurmalılar bas ben akordandayım gitarlarda tamam. Mustafa var tamam başka var mı unuttuğumuz kimse yok hocam yok tamam. o zaman dinliyoruz, dinliyoruz. Gölgeci Bilansa'nın bu yılın başlarında yayımlanan "Temas" albümünden Aslı Duran'ın sesinden nefis bir Azeri türkü dinledik. Peki Muammer Babil dışında, işte Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyetler Orkestrası ve Korusunda da birliktesiniz Ezgi ve ile. Yani, nasıl gidiyor? E, ezgi abi? devam etme artık evet. o. Öyle o, mi? sen. O, o meşhur oldu şimdi. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam çok iyi. Nasıl ee, gidiyor abi? Ee, geçen konseriniz vardı. Hmm, <gülüyor> ben gelemedim ama. Evet. E, iki konser yaptık. Bir tane Yeldeğirmeni Kültür Merkezi'nde yaptık. Kadıköy'de. Hı -hı. E, bir de Beşiktaş Kampüsü'nüz de yaptık. Hı -hı. Her sene olduğu gibi e, Balkanlardan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyada işte İran'dan Arapça Hı -hı. şarkımız da vardı. Ladino şarkılar Yunanca, Makedonca, e, Farsça. Eee o çok dilli repertuğru tamam. icra etmeye devam ediyoruz. Çok Gayet güzel, güzel gidiyor. Öcal hocalana buradan selam yolluyorum. Çok selam Öcalan. Sevgili şefimize. Peki albüm ne zaman? Albüm, Belli mi? Yani Vallahi, herhalde Eylül filan değil mi? sanırım bayağı ilerledi. yani Hı. Çok e, uzadı şartlar, ama abi ya. Kaç? Mastering falan bitti. Hı -hı. Çok uzadı. Hı -hı. Ama işte üniversiteler devlet Hı -hı. gibi biraz. Yani doğru. çok hantal Çok şeyin ister, bir araya istemez. gelmesi gerekiyor doğru. Doğru. Yani odaklanmak, ilgilenmek hı hı. E, konsantre olmak ve olayı son noktalamak gerekiyor. Yani olmadı. olmadığı hı hı. bir takım istikrarsızlıklar oldu. Evet. Şimdi eninde sonunda hani bir şekilde çıkarmış olduk. Burada tabi anmak istiyorum iki değerli arkadaşımızı bir hı. tanesi Mahmut Çınar diğeri de artık aramızda olmayan Serdar Delih onların aslında ee, özendirmesiyle bu kaydı yaptık biz. Hı hı hı. Ee, bir tanesi göremedi. Göremeyecek yani. Albümün çıktığını yazık ki. Ruhuşa bir zaman itaaf edeceğiz zaten. Hı hı. Ruhuşa da olsun. Muammer bu geçen sene Ağustos ayında Türkiye'de ilk kez ASOS'ta bir rebetika, e, Rebetiko kampı düzenlendi. Sen de katılımcılarındandın. Aynen. Ee, bu sene de sanıyorum ikincisi olacak değil mi? İkinciyi yapacağız. Geçen senede çok hoş bir konser yaptık. Evet birlikte oradaydın. Adatepe'de haykı olmuştun. Senin organizasyonunu Eyvallah, yaptık. birlikteydik. Umarım bu sene de bir şeyler yapabiliriz. Bu sene e, 6-10 Ağustos değil mi? Evet doğru. biraz öne çekildi. Evet doğru. öne evet. çekildi tarih. Hmm. 6-10 Ağustos tarihinde yine aynı yerde. Yine İvi Dermancı Cengiz Onur'a e, tabii önderlik ediyor değil mi? Tabii onlar. Organizasyonu onlar yapıyor. Kim Yunanistan'dan yine aynı grup mu gelecek geçen Hayır. Geç e, geçen sene Parapetameni e, çalmıştı. Evet. Tabi, çok iyiydi gerçekten. Aralarında çok yaşlı müzisyen dostlarımız var. Hı hı. E, tamamen sağlık nedenleriyle bir, iki bir eee katılamayacağı için bu yo, sene başka yo, bir müzikçi arkadaş gelecek. Yorgos Makris değil mi? Gelecek. Yorgos Makris. Evet. yani, e, yani 80'ine doğru geliyor sanıyorum. Evet evet harika. E, peki bu yıl kim var? Kim bu yıl gelecek? Grigoris e, Vasilas biri sanıyorum değil mi? Grigoris Vasilas. E, buzukide biz Gregory ile 2000'lerde tanıştık. Hı hı. E, Fransa'da Orient Express diye bir projeye katılmıştık 2003 hı, hı, hı. yılında orada Dramos diye bir grupları vardı o zaman tanışmıştık. Hı, Harika hı. bir uzgici. Çok iyi. Otantik e, Rebetiko çalan Çalıyor, bir izleyen. Aha. Arkasından birçok kez bir arada olduk. Yani hı, hı. Türkiye'de tek mu konserleri çağırdık İstanbulla mesela büyük bu konser yaptık yıllar Çok önce e, Cengiz'in de katıldı bizim Zebek Topluluğuyla e, oyun atölyesinde konserler yaptık Kadıköy'de Çok... hı -hı. sen sanıyor musun katıldım ben hatırlıyorum sen, ben evet evet, yani. evet hatırlıyorum şey diğeri de Yanis Papa Yorgiu o o da mı Buzuki? E, şey. o şarkıcı şarkıcı hı -hı. E, yani tanımıyorum hı -hı. E, ama Grigoris iyi bir yani, mutlaka iyi bir şarkıcıyla çalışıyordur Hı -hı. referans Grigoris Vasilas olunca Hı -hı. Ee, geçen sene katılım çok güzeldi değil mi? yani güzeldi. 30'dan fazla Türkiye'li e, Rebetiko tutkunu vardı kampta Aynen. bu yılda kayıtlar başlamış ben Babil'den sonra e, facebook sayfasında da paylaştım eğer hani dinleyenlerden katılmak isteyen olursa İvi Dermancı'ya başvurabilirler ben mail adresinde buradan tekrarlamak istiyorum Muammer'cim izin verirse tabii ki ee, ividermancı at gmail.com adresine yazabilirsiniz. Ee, i̇kinci Asos Revitico kampı bu yıl 1-6 Ağustos'ta e, gerçekleştirilecek. Ee, eğer katılmak istiyorsanız ividermancı'nın e, ividermancı at e, gmail.com adresine yazabilirsiniz. Detay e, ee, Anlatacaktır. Aynen aynen. Ee, de sanıyorum bir şey bir, albüm çalışıyor değil mi? Bir sen evet, e, de, onun de, için e, beş şarkılık bir albüm kaydediyoruz. Çok güzel. Çok keyifli gidiyor. E, onun kayıtlar bitti gibi bir şey. Çok güzel. <gülüyor> Sen tamam. akordiondasın, başka kim var abi? Yani eşlik eden. Vallahi Cengiz ve e, Sertaç arkadaşımız gitar çalıyor. Çok güzel. Sertaç soyadını ben de artık... Sorun soyadım. yok, sorun <gülüyor> yok. Unutma şeyi var. Tamam. Albüm gittiğinde o zaman ben konuk etmek isterim yine sizi. Hep tabii. Bu tabii. E, Uzuki'de Utkan iyi. arkadaşımız var. Çek, fakat Avrupa'da yaşıyor. E, Uzuki'yi o çaldı. Çok da güzel oldu. Koryon'da ben varım. Ha, bir de iki parçada e, keman var. Belki kemancı. Çalıyor kemanları. Hmm. Güzel bir kadro. Çok güzel. Aha. Peki sen yeniden Rebetiko... ...yorumlamayı düşünüyor musun Muammer? Çünkü yani... Vallahi... ...benim gibi birçok insan... ...hani 90'lı yıllarda aslında bir Rebetiko filminden sonra... ...bu Kossa... ...filminden sonra seninle... Ee, ...bugün birçok... ...yani Rebetiko yorumlayan grup insan var ama... ...birçoğumuz Rebetiko müziğini seninle tanıdık. Yani en azından ben kendi adıma bunu... ...her zaman söylüyorum. Yeniden var mı böyle bir planın, projenin? O yıllarda çok büyük bir coşkuyla... ...kendimi... E, Rebetiko misyoneri gibi e, görüp çalışıyordum. Hem konferanslarla Ke hem... Feriköy Kilisesi'nde ilk kez dinlemiştik seni. Biz evet. dostlar korusundan Tanışmamız arkadaş... Ay, evet zaten. evet. 90'lı yıllardı. 90'lı yılların başı. 91. Doğru. doğru 91 yılı. Aynen. Yeniden Şimdi, var mı Rebetiko? Şöyle aslında e, konuyu yine Babil'e <gülüyor> getireyim. Hı -hı. E, genç arkadaşlara destek olmak onlarla etkileşime girmek e, benim için çok önemli. Hı hı. Sonuçta <gülüyor> geleneksel olarak usta çırak ilişkisi ya da işte yaşlı kuşağın, genç kuşağa evet. bir şeyler aktarması hı çok hı. önemli. Hani Babil grubu ve Temas Albü'nü o anlamda benim için çok değerli. Kesinlikle. Ee, i̇şte bu bağlantıyla İzmir'de amatör fakat e, burada amatörü ee, olumsuz anlamda kullanmıyorum. <gülüyor> o heyecanı işlerinde yaşayan evet. arkadaşlar var, genç arkadaşlar. Agora Minor isimleri. Aha, evet, biliyorum. Onlarla birlikte bir konser yapacağız. Ben de eskiyi hatırlayacağım. Beni azıcık nostalji olacak. Evet, tamam, ne güzel. Ee, bir, ne zaman? Bir Temmuz'da Urlada çalacağız. Tamam. E, repertuarda neler var? Biraz saniye. repertuar çalışacaksınız e, gidince değil mi? Bizim mesela eskiden pek çalmadığımız parçalarda bir sürü var. Gençler şimdi artık her şeye daha kolay ulaştıkları için hı hı. E, dün elime ulaştı repertuarları. Gayet güzel. Hı hı. Yani e, çok öyle güzel. çok bilinen e, nabza göre şerbet veren bir repertuar değil. Hı hı. Nerede olacak e, dinleti? Buradan duyuralım şimdiden. yine Yaklaşınca tarih duyurum. Valla, bilen e, artık Ercan Keson'un açtığı kültür merkezini biliyor. E, Amfiteyatrosu <gülüyor> e, Yine detayları ben sana söyleyeceğim. Babil'de, tamam. Duyuralım. Babil'den sonra da duyuruz. Daha var. Kaç, önümüzde e, bayram. hatırlatırız. Orada tamam. İzmir'de olanları bekleriz. Tamam. Tamam o zaman. E, şey Muammer madem hani biraz epey zamandır aslında bu seninle yaptığın beşinci program ama e, biraz da Balkan yolculuğundan söz eder misin abi? Çok güzel konserler yapıyorsun. Ben Edirne'ye gelmiştim en son ama sonra bir sürü yerde bir şeyler yaptınız. Şimdi Balkan uzun <gülüyor> iki e, yolda yürüyor. Bir tanesi e, daha böyle e, insanların kanını kaynatan eğlence Hı -hı. E, unsuru biraz daha baskın olan ama yine de tabii harcı alem bir repertuar çalmayan bir repertuar. Hı -hı. E, öyle bir yol. Hı -hı. İşte orada nefeslilerimiz var ama ben aynı zamanda ee, bir zamanlar burada bir açık radyoda bir program vardı evde çalamadıklarım diye öyle mi hani tabi Tunçel Gülsoy abimiz yapardı hmm. sonra NTV radyoya taşıdı o programı hmm. ben de hani e, açık hava konserlerinde ya da büyük konserlerde çalamadıklarımı ayrıca böyle trive gibi tamam. e, ben hmm. ve işte Seldağ Kocak, Uzuntaş, Şule. Seldağ şöyle Şule Kocaman, Saraş birlikte 3 kişilik böyle gayet minimal Trio. projede yapıyoruz. Onu yakın zamanda Yeldeğirmeni Kültür Merkezi'nde e, bu seneki versiyonunu yaptık. Hı hı. O da benim için çok ayrı bir tatmin oluyor. Çünkü e, büyük konserlerde, açık hava konserlerinde spesifik repertuarı çalamıyorsunuz. Ne yazık ki. Hı hı hı hı hı. Yani insanlar hem eğlenmek istiyorlar, hem e, bildikleri şeyi duymak istiyorlar. E, ama daha özel konserlerde meraklısına çalıyoruz biz. Hatta, Anladım. Hatta şöyle söyleyeyim, <gülüyor> Türkiye'li Balkan geçmenlerinin dinlemeyeceği bir repertuar oluyor. Diddimsin. E, çünkü <gülüyor> o kadar hani, dejenere ki ortalık. Hmm. Evet maalesef. Yani, Türkiye'deki e, Rumeli müziği takipçileri Hı -hı. E, tamamen birkaç kanala tutsak olmuş Doğru. durumdalar. Evet, maalesef. Yani onlara dinletemeyeceğimiz, yani onlara bile dinletemeyeceğimiz bir repertuar çalıyoruz. Bir de şeyi merak ediyorum Muammer bu son albümün sandığından Rumeli türküleri hala nasıl satış durumu yani? Baba hiç ilgileniyor yani Rumeli'ler gene en az dinleyenler bence. Hmm, anladım abi. Daha diyecek bir şey bulamıyorum yani Doğru. bu bizim hayatımızın Hı -hı. E, ironisi yani hani Maalesef. cemaatsiz insanlarız. Hı -hı. E, yani hiçbir grupla, hiçbir kesimle, hiçbir yöreyle organik bağ içinde olmadığım için daha evet. yani her şeye açık olduğum için, sınırları tanımadığım için evet abi. E, o hani mikro milliyetçiliğin çok baskın olduğu Balkan coğrafyasında hani ortalama dinleyici e, benim yaptığım müzikten hoşlanmıyor. İşte Arnavut boşnakça duymak istemiyor. Boşnak Sırpça durmak istemiyor. Sanki farklı dillermiş gibi. Makedon yani. çingenece duymak istemiyor. Bunlar e, dünyanın sorunları yani o mikro evet, milliyetçilik. Maalesef, maalesef. Benim at koşturduğum alanda da epey belirleyici oluyor Doğru. doğrusu. Ama Ma <gülüyor> şöyle söyleyeyim yine Balkan müziğinden bağımsız olarak biz e, Mahmur <gülüyor> ve arkadaşlara olarak altı <gülüyor> şarkılık bir albüm kaydettik. Hı <gülüyor> hı. O da önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Öyle yani mi? Ya çok güzel. Yani mix aşamasına falan geldi. Çok az işimiz kaldı. Yine kalan? Kalan kalandan çıkacak. Tamam. Ee, altı şarkı Anadolu'da bu defa dolaşacağız. Hmm. Türkçe? E, Türkçe evet. Hepsi Türkçe. Ha, çok güzel. Bir tane enstrümantal parçamız var. Çok güzel. Ee, sürpriz olsun isimlerini söylemeyelim. Tamam, tamam onu da çıktığı yani zaman. Bildiğiniz Türkler var, bilmedikleriniz de var. Muhabbetini yaparız inayeci. Aynen, aynen, aynen. Çok güzel. Zaten artık şey yani bu hmm, e, yani fiziki albüm çıkarmanın şeyi yok. Tamam, Emirimizi yani. almıyoruz artık. Muhammed toplam kaç albüm yaptın abi sen bugüne kadar? Bugüne kadar e... yani ilk kasetten başlayarak toplam belki de 8 tane toplam 8. Bayağı bir külliyat aslında düşünürsen albüm, bir değil de mi? de katkı verdiğimiz albümler var. Tabii. Onu yani Aha. Birer ikişer parça katıldığımız Hı. antolojiler var filan. Doğru, doğru. O 8 albümü hala bulabiliyor muyuz müzik marketlerde dinleyenlerimiz hani bulmak isteseler? Basılı ber. olarak artık Nesli olarak. Zaten yani CD market kaldı mı bilmiyorum. DNR falan var. Evet yani işte Basılı yine olarak de bulamazlar anladım, ama Spotify anladım, olsun. Anladım. YouTube olsun her anladım. yerde var. Valla sizlerle muhabbet çok güzel ama programın sonuna da geliyoruz K yavaş yavaş. yavaş e, kızları unuttuk. Ya valla kusurumuza bakmayın <gülüyor> ne olur. Ee, çok teşekkür ediyorum davetimi kırmadınız Muammer'cim. Sevgili hasta değil sevgili. Değil. Geldiniz. Geldiniz. Çok edelim. büyük keyif oldu benim evet, için. Evet, evet. Umarım dinleyicilerimiz de aynı keyifli duymuşlardır. Peki sizin çalışmalarınıza nereden ulaşabilirler Muammer? Aslı, ee, Babil Temas yazarlarsa her yerden evet, Babil, YouTube. Babil Spotify. Temas. Hı. Bir de şey soracağım abi. Babil diye Babil Ensemble mu? Babil mi demek gerekiyor? Yok yani yalnız Babil ee, Projenin adı. Evet. Ha, anladım. Oluşumun adı e, Kızlar Koydular. Belki. Çok güzel. Belki bir cümleyini anlatmak isterler. Neden Babil Hı. koydular? Aslında, evet. aslında, aslında öyle olmuştu. Aslında benim Babil'den sonra böyle kardeş, evet, evet, kardeş. <gülüyor> yani yani Babil'i Babil'den sonra konuk oldu. Bugün. Değil mi? Evet. Çok evet. Yani Babil aslında M.Ö. 1894'te evet, evet, kurulan bir kent olduğu için Mezopotamya bölgesinde. Evet. Yani Mezopotamya bölgesinde çok önemli bir bölge olduğu Tabii. için ee, ...oradan bir çekti. Yani fonetik olarak da kulağa hoş çok geliyordu. Çok güzel bence de. Evet, evet. Ee, bir de ile ilgili çok fazla efsaneler olduğu evet, için... Evet. E, ...oradaki efsaneler çok dikkatimizi çekti. Kulesi evet. var, Asma Başkanı Evet. evet, evet, var. evet. evet. <gülüyor> çok güzel, çok güzel bir rastlantı da oldu bu aynı zamanda. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok teşekkür yani. ederiz. Umarım yolunuz açık olsun. Altıncı'da Olacaktır. görüşürüz Keyifle, muammer. <gülüyor> Vallahi her zaman ben çok isterim ya. Senle muhabbet etmek biliyorsun, evet. çok güzel. Peki. Var mı son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey? Babil adına. Selamlıyoruz. Evet. Ee, Herkese selamlıyoruz. Herkese çok selamlar. Için. Teşekkür ederiz. Biz, dinledikleri için. İzlediğimizi sevenler takip etsinler. Aynen, aynen. Çok evet. teşekkür ediyorum tekrar. Ee, programın sonuna geldik. Ee, Babil'den sonranın bu, bu bölümünü ve bundan önceki programların kayıtlarına e, Babil'den sonra YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Kanalın kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde program arşivinin linki var. Babil'den sonra Instagram ve Facebook hesaplarından da takip edebilirsiniz. Başta, başta söylediğim gibi 9 gün 99 saat dayanışmanın güzel bir örneğini yaşadık hep birlikte. Umarım yani yıl boyu sürer bu dayanışma ve destek de çabanız. 0212 343 4040 numarasından Açık Radyo'ya ulaşıp desteklerinizi iletebilirsiniz ya da açık açıkradyo.com.tr adresinden destek olun düğmesinden Açık Radyo'ya desteğinizi iletebilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, programı Bağ... değil mi? <gülüyor> evet programı Babila Ensemble'dan dinleyeceğimiz bir karaca olan türküsüyle kapatıyoruz ee, Ezgi Gürsel'in güzel sesini bir kez daha duyacağız burada kim var eşliklerde muammer yine aynı burada ekip değil mi olarak yine trompetimiz var geri, hmm. geri kadro aynı Aynen. Evet trompette Umur Meriç tamam. Öztürk var tamam harika e, haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmeyi umuyorum. E, programı teknik masada sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisco'ya ve e, program destekçim e, Sayın Bahar Tırnakçı'ya da çok teşekkür ediyorum. Hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Bahar Tırnakçı'ya teşekkür ederiz.